Selamun Aleyküm ve ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihalet lalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmail Afıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı yine ilmihalet lalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızda lalegultv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok, çok şükür, teşekkür ederim.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 ve Efendi Hazretlerimizi gören e, bayan ihvan hanımlarının ise bu konuda titizlik göstererek peçe kullanmaları. Ki ihramlıyken malumunuz yüzü açmak gerekir bayanlar Hı. için. Yani ihramda bayanın yüzü erkeğin başı gibidir. Nasıl ki erkek ihramlıyken başını Hı. örtemiyorsa e, bayanda yüzünü örtmemesi gerekir. Örtmemesi derken yüzüne bir şeyin temas etmemesi Hı. gerekir.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 öğrendiklerimizi icra etmemiz gerekir hı hı. ki Mevla Teala Hazretleri bu vesileyle bilmediklerimizi de bize öğretsin. Evet. Ee, tecvid meselesine gelince yani tecvidi bilmeyen bir kimsenin Kur'an okuması günah mıdır değil midir? Hı hı. Bu konuda İmam-ı Cezeri'nin ifadesi var. Tecviti öğrenmek şarttır. Ee, Tecviti tatbik etmeden Kur'an okumak caiz değildir tarzında. Bunu şu şekilde algılamak, bu şekilde ifade etmek gerekir.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 Erkeklerin bulunmuş olduğu bir ortamda çalışmasını nasıl ki doğru görmüyor isek, hakeza bir erkeğin de bayanların bulunmuş olduğu bir ortamda çalışması da bu manada hoş bir şey değildir. Evet. Ki bir de tabii burada farklı bir açı daha var. Bayan hanım Patron. eşinin yani kocasının işte patronu olan hanım olan patronuyla beraberliğinden rahatsız olması dini hamiyetinden değil bir kıskançlılık. Kıskançlı. Yani ben işte bu benim eşim, ben onun hanımıyım, bu bana rakip tarzında bir e, konuyla irtibatlandırarak işte yakışıyor, yakışmıyor, şöyleydi, böyleydi. Yani kıskançlık duygularıyla evet. bu Hareket. eşini bundan men etmeye çalışıyor. Bu e, bize farklı meselelerde aslında ışık tutar. Şöyle ki, Hı -hı. dini mübin İslam'ı yaşamak yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek veya yasaklarından kaçınmak Allah için olmalıdır. Hı -hı.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 şeklinde bir yaklaşım ise doğru zina yapmamış olur. Evet. O harama bulaşmamış yani olur. Ama olur. diğer bir taraftan Allah bunu yasak etti diye ben bunu yapmıyorum derse o kişi her anını sevaba çevirmiş olacaktır. Bu çok önemlidir. Evet. Yine e, kitaplarımızda geçen bir ibare e, el umuru bi mekâs kuralı vardır. Mecellenin evet. ikinci maddesidir. İnnemel-a'mâlu bin-niyat hadis-i den esintili.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 Bir niyet ile amelimiz, yani terkimiz amele intikal edecektir. Hı hı. Durun, insan her an haramı terk etmek üzeredir. Hı hı. Yani şu anda bir şu andaki durumumuz ile birçok haramı terk ediyoruz. Hı hı. Ama bu haramı terk etmemiz bir nevi ibadete çevirmemizdir bizim niyetimiz. Hı hı. Yine kitaplarımızda geçer. Bir amanın, görme engelli olan bir kimse harama bakmıyor diye sevap almaz. Çünkü öyle bir imkanı yoktur. Hı hı. Ama o kişi de şöyle bir niyet olsa deniyor. Süleyman 40 Ağacı'nın hmm. kitabında bu vardır. Eğer Allah beni görür esseydi de ben yine Allah için bakmazdım derse o kişi yine bundan dolayı sahip hmm. alacaktır Yani niyetin Önemli. amel üzerindeki etkisi çok önemlidir. Gelelim meselemize. Evet. Ee, sualde işte burada bir yeminden bahsediliyor. Hmm. Şöyle olduysa işte ben gavur olayım veya şöyle olayım böyle olayım. Ee, bununla alakalı fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman özellikle Fetevahindiye'de kerahiye bahsinde hmm. bu konu incelenir.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 daha önceden de ifade etmiştik bir lafzın küfür lafsı olması başka bir şeydir. O lafzı kullanan kimseye sen kafir oldun demek başka tamam. bir şeydir. Bir lafzın küfür lafsı olabilmesi için bir ihtimal bile yeterlidir. Hı hı. Ama sen kafirsin demek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 Dense de Hı -hı. ama arka planda arkadaşların kendi arasındaki şaka espri tabiriyle bakın neler söylenebiliyor. Hı -hı. Ve evdeki hanım da bundan haberdar. Ve evdeki hanım da bunu en azından aklı senim olarak böyle şeyler konuşulabilir diyebiliyor. Evet, böyle bir ortamda nasıl çalışılacak? Böyle bir ortamda nasıl bulunacak? O yüzden dinimizi yaşamamız gerekir. Dinimizi yaşamak sadece camiden ibaret değildir. Hı -hı. Bütün yaşantımız...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 Bunun yanı sıra haram bir işte, haram bir şey yaparken kişinin işte besmele çekmesi, işte Allah bereket versin tabirlerinin kullanılması, yine kaynaklarımızdaki ifadeler doğrultusunda küfür lafı olarak beyan edilir. Yani insanı küfre sokabilecek ifadeler olarak beyan edilir. Zira orada bir hafife alma vardır. Yani haram olan, kati olan haram bir şeyi Allah ile beraber dillendirme vardır. Bu manada insanı küfre sokar denir ama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 her daim zaten kelime-i şahadet getirsin. E, Nikahını ihtiyaten e, tekrardan tazenemesini tavsiye ederiz. E, bazı izleyenlerimiz e, videolar göndermişlerdi hocam. Bazı işte internet üzerindeki videolardan toparlamışlar. Bazı diziler, filmlerden de olabilir bunlar. E, içki içilen bir ortama birileri geliyor ve selam veriyorlar. Allah'ın selamıyla giriyorlar ve bereketli olsun diyorlar bulmuş oldukları o sofraya. Ee, onunla ilgili de aynı biraz önce tabii bahsetmiş ki, olduğumuz. Bunlar tehlikelidir ]ydi. ve herkeza böyle bir manzarayı seyredip de oradaki hmm. o olaya tepki vermemek veya da işte onu benimsemek, onu kabullenmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi öyle bir zaman gelecek ki insanlar evine imanlı girecek.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 Eşim bu oğlumuza altın künya almış. Bunu takmasına çocuğumuz için bir sakınca olur mu? Blue çağına kadar takabilir mi? Diye ee, şüphesiz çocuk için bir günah yoktur. Hı -hı. Çünkü Blue çağından önce, ergenlik döneminden önce kişinin bir mükellefiyetliliği söz konusu değildir. Evet. Ancak ebeveynin bunu yapmasından dolayı ne bir günah var mıdır yok mudur meselesi ise fukaha arasında tartışmalı bir mesele olarak e, görmekteyiz. Özellikle Şafi fıkından Esnan-ı Matallib'e baktığımız zaman orada görmekteyiz.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 Ifadedir. Özellikle altınla alakalı, açıklılıkla evet. alakalı ibare görmedim ama altınla altın alakalı yani. bu ibareyi Şafi fıkhında gördüm. Ama Hanefi fıkhına baktığımız zaman kesinlikle bunun ebeveyn namına caiz olmadığı, günah olduğu, yani erkek çocuğu velev ki buluçağına ermiş olmasa bile ebeveynin onun altın takmasına müsaade etmesinden dolayı o günaha vesile olmuş. Yani kendileri açısından bir günahtır, çocuk açısından değil ve bundan dolayı mesul olacağını ifade etmişlerdir.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 Normalde blue çağında olan bir kişiye neyi emrettiyse çocuklarında da bunu tatbik etme. Tabi bunu zoraki despotlukla çocuğu dövercesine değil. Bunun da belli bir ölçüsü vardır. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hı hı. buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldi zaman namazı emredin. 10 yaşına geldiği zaman kılmamaları durumunda bir müeyyide olarak hafif şekilde onları dövün. Hı hı. Niye? Blue çağına erdiği zaman böyle bir problemleri olmasın diye. Evet.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 diye e, o evet. zamana e, geçmişe özenip ilerleyen zamanlarda aynı şeyi yapmaya çok meylediyorlar. Yani. Meylede edebiliyor. hatta e, daha da ötesi oraya geçişte yapamıyor. Hı. Yani çocukluktaki o işte ileride tesettüre girer, ileride şey yapar derken çocuk müştaha oluyor, yatıyor. serpilme çağına geliyor. hala da o hal devam ediyor. Hı. Derken o şekilde de bu Çağ'a geldiği zamanda işte zoraki bir baş kapatmalar veya zoraki işte bir tesettür adı altındaki elbiselerin giyilmesi söz konusu olabiliyor. Ondan sonra Allah muhafaza. Bu zamanda işte ee, bilen çıkarmış olduğu bu zamana göre bir tesettür modası, tesettür de bir modaya çevirip insanlar o şekil kılık kıyafete sokuyorlar. O da tabii ki daha farklı yönlere çekiyor insanlar, daha farklı günahlara sokuyor. <gülüyor>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 farklı bir mikatı da dönebilirsiniz. Evet. Veyahut da bulunduğunuz yerde ihrama niyet edeceksiniz. Ama mikatı ihramsız geçtiğinizden dolayı da ceza kurbanı keseceksiniz. Hmm. Yani bir koyun haram bölgesinde keseceksiniz ceza kurbanı olarak. iki şık vardır. E, Tabi bazıları bunu şu şekilde de anlayabiliyor. İşte e, mikata geri dönmek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 E, bu sebeple e, kişi eğer Mekke kastıyla gidiyorsa, Haram kastıyla gidiyorsa, velev ki dediğimiz gibi hac veya ümre niyeti olmasa da bu insan ihramsız, mikat mahallini geçmesi caiz değildir. Evet. Ancak bu noktada şafi da daha farklılık vardır. Biraz daha müsamaha vardır. Hac veya ümre niyetiyle hareme giden kimsenin ihramsız geçmesi yasak ama hac veya ümre niyeti yok ise bu kimsenin ihramsız geçmesinde bir serbestlik evet. vardır. Özellikle Mekke-Medine arası otobüs şoförlüğü yapan e, kişilerin bu manada bir kolaylıktır. Evet. Çünkü düşünün Mekke-Medine arası kişi otobüs şoförlüğü yapıyor evet. veya nakliyecilik yapıyor. Bu kişi her daim e, haremin dışına Hatta mikatın dışına çıkıyor hmm. çünkü Medine'de e, Abarul Ali diye tablilerinin Zülhüleyfe mikatından çıkıyor ve tekrardan oradan harem bölgesine giriş yapıyor. Bu vesileyle her e, giriş çıkışta ihrama İram. girmesi, ihrama girdiği zaman en azından bir ümre vazifelerini yapması bu da ciddi manada bir meşakkattir. Hmm. Bu konuda genelde bu vazifeyi yapanlar yani çalışanlar şafi yapması. fıkhını takliden e, ihrama girmiyorlar. Ama böyle bir zorunluluk, böyle bir mecburiyet yoksa bu kişinin ihrama girmesi lazım.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 Bunun yanına ihram elbiselerini alması hac veya ümre niyetinde olması manasında değildir. Hmm. Asıl gaye çünkü çalışma kaslıyla evet. ciddiye gelmiştir. Ama oraya gelmişken de oraya da gidip gelirim. Hmm. Fırsatını bulursam tarzındadır ki bu mikat-i ihramsızlık geçmesine mani bir durum değildir. Geçebilir. Evet. Daha sonradan dediğimiz gibi fırsatını bulup bir ümre yapmak istediği zamanda da haram bölgesine girmeden ihrama girer hmm. ve o şekilde vazifelerini yerine getirir. Tabii ihram derken, ihram o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 Neticede siz yabancı bir kadınla veya yabancı bir kadın, yabancı bir erkekle bir hayat ortaklığı kuracak. Ve bu hayat ortaklığında bir takım çocuklar Hı. çoğalacak. Erkeğin akrabaları kadının akrabası olacak. Kadının akrabaları erkeğin akrabası olacak. Evet. Bir birliktelik, bir beraberlik. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere evlilik işte dört şeyden,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 Bu velayet iki açıdandır. Bir maddi velayet, bir de bakımı, ahlaki olarak çocuğun işte muhtaç olduğu şefkat ve merhametin ona verilmesi. Tabii evlilik devam ettiği sürece bu velayetten bahsetmeye gerek yok. Çünkü zaten baba ve anne müşterek evde oturuyor ve çocuk da onların yanındadır. Ee, peki bu ne zaman zuhur ediyor bu problem? Ayrılık vaki olduğu zaman.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 bunda göz ardı etmeyeceğiz ee, istediği zaman çocuğunu görebilir veya bir anne de istediği zaman çocuğunu görebilir çünkü neticede ondan bir cüzdür Hı. ondan bir parçadır ee, bunu ayırmaya kimsenin hakkı da yoktur sadece hidane hakkı olarak işte maddi külfet birinde manevi külfet belli bir yaşa kadar Hı. birinde belli bir yaştan sonra diğer kişiye de verilecektir evet. ama Rabbim bu hale düşmekten ümmetin muhafazesin ee, çünkü aile bireyleri devam ettiği sürece çocukların yaşaması, çocukların olgunlaşması e, hiç şüphesiz erdemli toplum için e, erdemli bireyleri de Hı. çok büyük faktör olmaktadır. Ondan sonra evet. bu çocuklar yarın öbür gün anne baba sevgisizliği veya arada kalma e, münasebetiyle bu sefer toplumda daha büyük yaralar haline ya, geliyorlar. Allah muhafaza eylesin. Bir başka sorumuz hocam. E, ben iş adamıyım, elimde bir miktar sermaye var.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 Hı. veya işte bir meçhuliyetin var olması, akdin faslı olması için yeterlidir. Evet. Ki e, çok yaygın olan e, alışveriş sitelerinden bir tanesi. Malı satılıyor, mala bir fiyat biçiliyor. Ancak ileriye dönük gelecek olan zamda ben yansıtırım deneyerek e, fiyatta bir esnekliliğin olması. Evet. Bu da faslı akitlerin başında gelen bir akit türüdür ki e, dolayısıyla yani beni ilgilendirmez değil veyahut da ben faiz deyip de böyle bir sisteme girmek, böyle bir alışverişe girmek, Hanefi fıkı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 O yüzden bizim buradaki vurgulayacağımız cevabımızı her daim irdelerken cavazlılığı sorgulamamız evet. gerekir. Hı. Bunu fetva soran kişiler için de aynı şey geçerlidir. Yani işte hocam ben böyle böyle yapacağım. Bu sahih midir değil midir değil. Bu caiz midir değil Beğitim. midir. Yani yapmış olmuş bitmiş bir mesele zaten geri dönüşüm yoktur. Orada sıhat ilişkisi irdelenir. Hı. Çünkü ona göre hukuksal bir süreç vardır. Eğer sahih değilse bunu naks edecek, bozması gerekir. Veya evet. olduğunu aldığını tasadük etmesi gerekir vesaire. Hı.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 İkinci olarak da e, hani dedik ya dua niyetiyle olup olmama meselesinde genel itibariyle bu El-Fatiha tabirinin kullanılması, ölülerin ruhuna gitmesi, Hı -hı. onların adına okunması, bu da Kur'an niyetiyle okunmasıdır. Evet. Yani bay, adette bir bayanın bu anda Kur'an değil de dua niyetiyle okuyorum demesi de kabul edilen bir Hı -hı. şey olmaz. Çünkü dua kastıyla değil, Kur'an kastıyla okunur. Evet. Ki nerede kaldı dua kastıyla olsa bile okunmaması asıl olarak kabul edilmiştir. Ee, ama e, bu hani Fatiha'nın vacip olması da böyle bir şey yoktur. Hatta Halil Günen çocuğumuz bir gün derse bu konu yirdelerken peki adam dese ki El-Bakara ne olacak? Yeah. Yani Bakara, Bakara suresi iki buçuk cüzdü mü okumak farz olacak hmm. veya vacip olacak? E, bu öyle bir şey yoktur. E, bu tamamıyla öyle yani dualarımızı sonunda hmm. Fatiha ile bitiriyoruz. E, bu sünneti yerine getirmiş oluyoruz. Evet. Bu şekilde e, ölmüşlerimizi de bir şekilde anmış hmm. onların da ruhuna hediyete e, bulunmuş şey oluyoruz. oluyoruz.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 Evet. Burada eğer şerif-i şerif ölçülerine dikkat edilecek olursa, yani tesettüre dikkat edilecek olursa, çünkü Erkek genelde erkekle aynı şekilde, yani bu manada, ciddi manada ki günümüzde hamamlar daha farklı alanlarda da değerlendiriliyor İşte kaplıca sularıyla da işte şifa için hastalıklardan dolayı banyoya gidenler olabiliyor. Veya işte sauna gibi vücuttaki, e, hastalıkları atabilmesi için, terleyebilmesi için e, banyo tarzı yerler de vardır. Evet. Ama bütün bunlar da şer şerifin usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, işte hmm. tesettürüne riayet, kadın erkeğin ayrımının olması veya orada harici başka bir günah işlenmemesi, yani evet. civari bir haramlık işlenmedikten sonra e, bu haramdır, günahtır diyemeyiz. Ama e, orada yani işlenilecek bir günah söz konusuysa,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 you <laughs>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 Nisabette ama bu ne size ait ne bana aittir. Bunun yüzde 50'si bana ait ki 50 liram var demektir. Ben de kurban ile veya zekatla mükellef değilim. Siz de mükellef değilsiniz. Evet.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 Diye Şimdi namaz şartlarından bir tanesi de setre avrettir. Evet. Yani avret malinin örtülmesi Hı. namazda şarttır. Şayet avret mali namaz esnasında açılacak olur ise tabi burada kural olarak da deniyor ki avret malinin tamamı açılması veya dörtte biri.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 Farklı uzuvlar açılsa hı hı. ve her bir uzuv avret mali olsa ama hiçbirinde dörtte birine ulaşmasa. Bu durumda bunlar toplanacaktır ama neye göre toplanacaktır? Hı hı. E, bu konuda Hanefi fıkhında tartışılan bir konudur. Ama tercih edilen görüşe göre açık olan o uzuvlar içinde hangisi en küçüğü ise o uzun dörtte birine ulaşmasıdır. Hı hı. Yoksa vücutta var olan diğer uzuvlardaki dörtte biri şeklinde...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 Yani ben işletmem nasıl ki caiz değilse işletecek olan bir yere velev ki yerimi metcanen değil bedel mukavmine kiraya versem de elbette bu caiz olmayacaktır. Bundan sakınmak gerekir. Evet hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak dua bağımına neler söylemek istersiniz? Rabbim çok. ihlaslı bir şekilde dünya hayatında niçin var isek bunu ikhlaslı bir şekilde idam ettirebilme cümlemize nasip etsin. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Çok Gülüyoruz. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmal programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmaletlaregul.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız olabilir. Onlar da yine İsmaila fetva hattından sorup e, oradan öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek ile. hepiniz mevla emanet olun. Hoşça kalın.